İtibar haber. Hayır Onun sevgili Peygamberin bilmek e olmaktır gaye. Bu gaye ile çalışırsak az zamanda hedefimize ulaşacağız. İnşallah <Gülüyor> O de uyanacak. Onlar da uyanacak. inşallah. Ve kevvede kulu, ey müminler, ey şurda adamlar, adamlar, küfredersiniz? gibi. Nuhsuzlar gibi, ilfansızlar, ilimsizler gibi nasıl bir yüzete alarsınız? Siz şolusunuz, nurlusunuz, siz alifesin mümkün oldukça. Ve en kumhalı ki siz tükla okunuyor, aleyküm üzerinizde okunuyor başınızdan aşağı ayetullah, Allah'ın ayetleri. Ne macbüsini? Bu bir insan kelamı değil, bu bir beşerin yüzmesi değil. Bu kainat yoktan var Allah'ımızın bize rahmet olarak verdiği kitabıdır. Bu, bunun misli yoktur. Bunun misli inme diştirilir, en iyicektir. En büyük kitaptır Allah bizi bu kitaba hakkıyla sarmaklaşır. <gülüyor> bu ümmetle, bütün ümmetin, bütün ümmetlerin ebdelidir. Esra'yı billahi bismillah. Kürtüm hayra ümmetindir. <gülüyor> Allah-u Teala buyuruyor. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri! Küm tüm siz oldunuz, bir hayran ümmeti. İki ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz siz. Bu hücetliler, insanların menfaatı için çıkarılan, yaradılan, evet ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz. Niçin hayırlısı biliyor musunuz? فَاَمُولُونَ بِالْمَعْرُونَ Birbirlerin zehini Leten erne ani günkel bir birinci kötülükten ne edersiniz ve şükrünü edilla Allah'a inanırsınız onun bütün hürmetlerinden hayır olmuş hayırısı olmuş. Birlerden birisi şöyle diyor. Bu şura şerel İslam inen ana ila inayetuktan gayra hedni. Lem ma da bi Edin, Böyle bir kitap etmediği gibi bunun sahibi gibi bir büyük peygamber de gönderilmemiştir. Bizlere müjde olsun müjde. Maşallah İslam, ey İslam alayları, ey İslam gülü, İslam cemaeti, İslam milleti. Bizlere müjde. bizlere müjde. Zira muhakkak bizim için vardır. Biden inayeti. Allah'ın inayetinden yardımından bizim için vardır rüknen bir esas bir temel vardır ki gayrı muhendini yıkılmaz kırılmaz sarsılmaz bir temel Allah tarafından. nedir o Lema deallahu, ne zaman Allahu ne zaman ki Allahu dâhil edicileri çağırdı kime dâina bizi <gülüyor> Allah'ın yoluna dâhit edicimiz peygamberimize ne zaman ki çağırdı? Vi ekremi husbi. Onu nasıl çağırdı Allah? Ya ekremer husbi. Ey peygamberlerin en kemili, en iyisi, en sevgilisi. Böyle ki cağızı, sümna ekremi biz de dünyaya gelen bütün ümmetlerin ekreni ve en sevgilisi olduk Allah'ın yanında. Müslümanlar işte nedir? Bize cehalet var bize donuşmak var bize yürüt etmek yetişmez. Bize faiz yemek yakışmaz, bize sinema, yakışmaz, bize kulüp, bizlere kazınolar yakışmaz. Bize cani yakışır, bize medrese yakışır, bize zikirhaneler yakışır. Bize Kur'an'dan konuşmak, hepimiz içerikten konuşmaz, ilikten, hakaikten konuşmak, tasavvuftan konuşmak yakışır. Bizim değerliğimiz bu mu? Bizim birbirimize öğrettiğimiz şey bunlardır. Bunlardan değiline kaptığımız vakitte hem dünyada düşman olacağız hem ahirette düşman olacağız. Aman dilerim. Hep birim, hep bunu anlamaya çalışacaksınız. Hep beraber çalışacağız. <gülüyor> Sağ olsun bunun alimleri, bunun kocaları, insanı bade okudurlar. Hatta paralar olsa baksız de okudurlar. Ama. İngilizcenin, Fransızcenin, Almancenin hocaları, konular saatine 500'er İngilizler sizden, fakat siz demek bütün konulardan alırsınız bu, yaramaz İngilizce. insanları kurtaracak, insanları büyük şereflere ulaştıracak. Şu Kur'an azı Bunu ben anlamadan ahirete gideceğim demeliyim. De. Ben bunu anlamadan, bunu sahiden hudura çıkmayacağım. Böyle demedi. İnşallah bu niyetleri ödürsen de bunu anlamış gibi sana muamele edecektir Allah-u Teala. Çünkü bu niyetin akındı. Bunsuz, bunsuz telebur etmez, bunsuz yani aydınlık olmaz ima etkisi. Bunsuz yok bulunmaz, bunsuz vahşetten kurtulmaz, insanlığa kavuşulmaz ima Huzur yok, rahatlık yok mu? Bununla bütün huzurlar, rahatlıklar bununla beraber. Vallahi herkes kafasını taştan taşa vuracaktır ahirette toprakları, kafasını topraklara yüzünü topraklara sürecektir. Bunu biz nasıl okumadan ahirete geldik diyerek böyle vuracaklar. Bunu okuyanlar da elhamdülillah diyecekler. Biz bu şerefle bu şeref olmuştuk maktiyle. Şimdi biz düşman değiliz. Geri dönmek istemeyiz. Kopilecekler geri dönmek isteyecekler ve Öyle mahrum kalacaklar. Biz onların mahrum kalmasına razı olmayalım, ille onları bunu öğrenmeye muhatap etmeye çalışalım iman. İnsan kurtaralım insan. Cenab-ı Hak <gülüyor> cenevani Celal adımları aleyhisselam'ı kırlarda yalnız gezerken gördüğü vakitte, ya Davud, Cenab-ı Hak, ey Davud ey Daoud aleyha, mali aracı vahiden bana ne oldu ki seni yalnız başına buralarda geziyorsun görüyorum. Davut Aleyhisselam, da Cenab-ı da Hakk'a bile biliyorum niyetini. Davut Aleyhisselam da buyuruyor ki, اَسْتَئْفِرُشْ شَوْفَ اِلٰى لِقَائِكَ Sana, seninle beraber kalmanı istiyorum. Kimse aramızda olmasa istiyor. Onun için böyle yan geziyor kürlarda. La la buyuruyor. Gid, kulların arasına gir, benden irar eden bir kulumu bana çevirirsen, seni cehbeda yazarım. Yani zamanının en büyük adamı yazarım seni. <Gülüyor> Vallahi arkadaşlar? Bunu örüntüye indiriyor bize. Bunu budur. Buna kısmadır ki. sahibi yok ki. Ben hayatta oldukça bunun hizmetçisiyim. Söz veriyor mu? Allah. Im. Ne büyük işler. Malmucu Mevla'nın işte. O kadar namlı oldu. O kadar milletin sevgilisi oldu. Başının kazi oldu. Öyle bir eser verdi. Ona ki Cenab-ı Hak kimse itiraz istemez bu eser. Tabii yani, sen Allah'ın siyahına itiraz etmezsen, senin de söz bizi itiraz etmez. Sen Allah'a kabul edersen, Allah'ın kullarını için kabul eder. Makburiyet bununla beraberdir. Osmanlı devleti bununla beraber Osmanlı Devleti olur. Bununla beraber sözünü duyurdu, dinletti. Biz, bundan soğuyunca, neozumillah, bunu raflarda tozlandırınca ve örümceklerin efendisiyle, Ağlarına bunu hesip evet, edince, onlara kutak edince, biz de yeryüzünde adi olduk. Efendim, himmeti önce olduk. Allah bizi tekrar eski şerefimizden aile edilir. Bu da ne olacak arkadaşlar? Ali himmetlerimizde olacak. Her işi bırakacağız, buna çalışacağız. Her işi bırakacağız deyince, çocuğun, çocuğun amakasını, kazanmayı bırakacağız ki, bu tembelliği bu emretmez. Yani işimize bakacağız, huzur işleri bırakıp buna çalışacağız. Herkes televizyon seyrederken biz Kur'an okuyacağız. Herkes sinemalarda, filmler seyrederken, kahvelerde, kulüplerde kumar oynarken biz bununla uğraşacağız. O zaman biz muhabbet olacağız, onları da kurtaracağız Allah'ın izniyle. Allah biz çok olmadan inşallah tezgid edeyim. Ve keyfe tekfuruna, ey müminler siz nasıl küfredersiniz? siz nasi enen evet, köklü mucib işleri yaparsınız. ben tüm kul aleyküm ayateullah halkı ki başınızdan aşağı Allah'ın ayetleri okuyor ve dikum resuluhu aranızda peygamberi de var işte. Peygamber yani. Men ya tasim billah ve men elkin ki ya sarılır billahi Allah'a. Buna sarılmak Allah'a sarılmaktır. Peygamberin şiketine sarılmak Allah'a sarılmaktır. Başka türlü sarılmak bulamazsınız. وَمَنْ يَعْفَصِمْ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a sarılırsa. فَمَدْ هُوْرِيَ اِلٰى صِرَاتِ Muhakkak o, صِرَاتِ مُسْتَكِيمِ yani Mevla'nın cemaline ulaştığı yoda kavuşturulmuştur adam. <gülüyor> ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Yarın biz onlardan eyle. Bir kendi işaretini unutuyorum. Bismillah. başlıklardan ayrı. Amin. Yine vaazı ayrımayalım. Amin. Tekrar ya eyühellezine amenu eyümin kullar ey düşmanlar. Bu nedir ki ilahidir ki bizi kendi hizmeti sadina mukabele ederek yani ceneziyle bizlerle konuşuyor Allah. Bizlerle akıl ediyor. Bizi uyandırıyor. Şu... 20 asırdaki yaşamak çok güç olan bir asır. Cahil çok, münadık çok. Evet, kuvvet çok, maddi kurda çok. Böyle bir zamanda yaşamak, yaşayabilmek için çok yanık olmak lazım olduğundan Cenab-ı Hak bizi çok yalnızlığa delalete etmek üzere işledi. La illâ illâ men amene Elhamdülillah. eğer biz onu dinlersek biz uyanacağız ve bütün millete ışık tutabileceğiz cemaatizdir. Ve herkesin duasını alacağız, herkesin sebebciğini kazanacağız. Tamam mı cemaatizdir? İnsanlık bundan ibarettir, başka yok. Adam öldürmek iş değil artık. Adam öldürmek iş olsaydı bunu feygazlar yapardı. Ama iki devlet arasında muharebe olur, o zaman o başka mesele. O zaman seninle dışarı da vursunlar şey demek değil. Onun da yeri var. Fakat biz anamız babamız Müslüman, topraklarımız İslam toprağı, şöyle kan ile yoğrulmuş topraklar, Kur'an toprakları, <gülüyor> aziz zaman Peygamberin toprakları, bu topraklar arasında, bu topraklar içerisinde, bu işin altında doğuşmamız gayet değil. Evvela bunu beraberim. Bunu beraberim. Tamam Müslüman. Arıyor başka şey de yok net şıkkın adam öldürmeydi. Sahade-i kiram kılıç da yenmediler. Doğruluklarıyla yendiler. İmam-ı Ali Efendimiz'in bir hadisesini size anlatacağım. Bir muharebede bir düşmanı yakaladı, yere durdu, arkası yakıldı, gömçüye çıktı, kılıcı çekiyordu, aşağıdan yıkar, tüm dedi. İmam-ı Ali Efendimiz'in yüzüne çıkıyor. İmam-ı Ali Efendimiz onu kes şekilde bıraktı. Seninle tatlı da tatlı ya. Bu adam ayağa kalksa ama hayretlere düştü, mı dedi. Sen dedi, aramızda bir gerginlik yoktu. İki devlet arasındaki gerginlik yüzünden, iki devletin birer ferdi olarak güleşiyor idip, beni yıkmaya yatırdın, Cebini işte öldürmek için yatırdın, ben seni yüzüne tükürünce şahsına hakaret etmiş oldum. Şahsi düşmanın olmuş oldum. Asıl o zaman beni öldürecek yerde. E sen beni bıraktın, ben bunun malasını anlamadım, bunu bana imza et. Dedi ki i̇mam Efendimiz, ben o zaman seni Allah için öldüğüm. Sen Kur'an'ın düşmanıydı, siz düşmanıydın diye öldüyordun seni. Ne zaman yüzüme çıkırdın, benim düşmanım oldun. Ben seni benim düşmanım olarak öldürmekten Allah'a sığdım. Biz Allah için adam öldürürüz, nefs için değil. O zaman, eşhedü ellâ illâ illâ ve eşhedü ellâ muhabbetlâhu. Ne oldu cuma? Kılıcın yapmadığını değil, doğruluk yaptık. Biz de öyle olacak. Yüzü bize tükirecek bunlar. Üzü bizim üzerimize toprak gelecekler bunlar kafamıza. Ha? Bizim yollarımızı kesecekler. Fakat biz onlara Kur'an-ı Kelim açacağız. Buyur, buyurun, buyurun. Senin baban Ahmet'tir, Mehmet'tir. Müslümandır, anan, Fasile'dir, Ayşe'dir. Gel. Gel. O da elbette Allah onu da inşak Peki geleyim ben ne diyorsunuz ki? Çok katil de vardır bunlar. Mesela bir arkadaş dedim ki siz <gülüyor> arkadaşlarımıza İslamiyet'i tatlılıkla anlatın <gülüyor> dedi bir arkadaşımız ben dedi onların başı olan bir adama dedim ya ben, gel insohbet konuşalım görüşelim. Mesela şundan şundan ima etti. Bana ne dediği biliyor musun dedi? dedi? ki, yahu sen beni böyle zamandır tanıyorsun, biliyorsun. Ben senin dediklerine uymam, sen de benim dediklerime uymazsın. Boşuna ne orası uymaz. Böylesi de varmış. Ol Olmamış olur mu? Estağfirullah. Ve ma ektebünnâsı velev hâresi bîbîmînîn. Allah'a rükkan diyor ki, ya Muhammed sen halis de olsan... Çok da etsen, insanlar her imanı çizye çoğu etmeyecektir. <gülüyor> Bak çoğu etmeyecek, Hazir edecektir. Ama o ağızı bulmak için, benim dediğim yoldan yürümemiz lazımdır. Bir Müslüman olacak adamı özürmek, yerinde değildir ki Tamam mı ki Hatta sahabe-i kiramdan, e, şey çiğe miskidi. Bir köle bir bölük asker olarak, bir kabine gönderilmiş gibi, kabileyle sindilerine kaçtıktan sonra, kabilenin adamları kaçtı, birisi Eşhelü en la illa ilahe illallah, Eşhelü en la Muhammed'in aklı ve Resul, kelimesini çekti, <gülüyor> baharat çıktı yani. Onu öldürdü, uzak. Ayet geldi. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيْوَا اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا اَيْوُمِنْ لِدَابَ رَبْتُمْ ف۪ي سَد۪ي لِلّٰهِ وَتَبَيَّنُوا Allah rızası için harba çıktığınız vakitte iyice beyanlaştırın, iyice işi araştırın, hakiki iyice araştırın. Valla de bu ruh yine el kâleyi selam etse bir <gülüyor> mina size selam verene siz müserrümün değişin değişi onu öldürmeyin. Tabi de un aradal dünya, dünyanın zengin yani dünya malini talep ediyorsunuz. فَإِنَّ اللّٰهِ اِللّٰهِ مُتْكَثِيرًا Halbuki benim yanında büyük var? vardır. ki تُمْنِينَ قَالُّ Biz de bundan evvel onlar gibi değil miyiz? فَوَنَّ aleykum Allah size ihsan etti, iman ettiniz. وَتَبَيْنُونَ Tekrar size tembih ediyorum. İyice beyanlaştırın, iyice araştırın. Hakikaten mi iman etti yoksa hakikaten bizi kandırmak için mi iman etti? Araştır. اِللّٰهُ كَانِهُ مَا شَع Resulullah Efendimiz onu huzuruna aldı, ona tarıldı. Sen niye iman eden adamı öldürdün? E ya Resulullah bizi kandırmak için yani iman etti. Kalbini yardımda gördün mü bizi kandıracaksın? O kadar üzüldü ki o zaman. Keşke o zaman o kadar o zaman olsaydı. Bu sitemleri yemeseydin ya. Tamam mı? Ya ey Müslümanlar adam öldürmek kolay değildir. Bizi kandırıyorlar demeyin. Değerliyiz. Zerde kadar İslam'a dönme görüyorsak, kabul edeceğiz bunu. İyiliyetle e, döndüler diyeceğiz. Ama aldanmayacağız, başka. <gülüyor> de, arayacağız, taştıracağız. <gülüyor> Fafiyetleri elekten geçireceğiz. <gülüyor> Bu zaman tam anlaşılırsa, o zaman Allah'a Allah cevap veririz, karışmayacağız. vurmamaya, vurulmamaya gayret edeceğiz. Ve böylelikle de Kur'an öğretmeye var. Eğer Fakir düşmüşlerse, onlara el altı yardım etmeye çalışacağız. Bu fakirlik insanı kafir eder. Az kaldı fakirlik, küfür oldu ya Resulullah buyuruyor. Bunun başka manası da vardır ama tasavvufi bir manası da vardır. Fakat bu manada nefesel itibar alacağız. Maalesef. Zenginler zekat verenemiyor Cuma'cısı, zenginler zekat verenemiyor. Seker verdiyince o zaman işte Orba uçmaya başlıyor. Allah mağzetsiz. etsin. <gülüyor> o ateşten korkun ki siz hakkınız o ateşi. Inletun bilmaasiyetizdet numu. Zira İslam'da ileri gittiniz. Nesi biz aileniz bu Ayetler alıyor. Bittekun nahr elcii evket. gittiniz. Ziyade olur. Ondan oluyor. Sureyi. Âlâ'nın tepsirinde gördüm. İşte öyle Fedef A'l Tezekkâh. Orayı tepsir ederken Urbeya'da diyor ki, bir hakiki bir kutsi var. Ey misal, <gülüyor> ey kulum! Yanımdaki emanet olan o benim malım var ya, bak benimdir diyor. Sen elinde bunlar mal benimdir. İtibar haber.